أما بعد فإن أصلق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد هم أنجز الله محضورون، أونا همددر على سلام الله عليه، أونا همددر، طلاب رمزين أطنه من عندهن Ve yine ondan yardım dileriz. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve elbisidir. Ey iman edenler! Allah'tan gereği gibi korkun ve ancak Müslümanlar olarak ölün. Ey insanlar! sizleri tek bir nefisten yaratan, o iki nefisten, o nefisten eşini yaratan ve her ikisinden de yeryüzüne insanlar yayan Rabbimizden korkun, bir biri, birbirinizden adına dileklerde bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Zira Allah-u Teala üzerinize bir gözetleyicidir. Ey iman edenler, doğru söz söyleyin ki, Allah sizin amellerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiştir. Bundan sonra sözlerin en doğrusu allah Teala'nın sözü. Yolların en hayırlısı ise Peygamberin sünnetidir. İşlerin en şerlisi sonradan çıkarılanlar, her sonradan çıkarılan bidat, her vidat sapıklık, her sapıklık da ateştedir. Bundan sonra sizlerle Şeyhül İslam İbn-i Teymiye'nin adlı kitabının çerhine kaldığımız yerden devam etmekteyiz arkadaşlar. Bizler bu kitapta Yüce Rabbimizi tanımaya, bizleri yaratan, bizlere nimet veren bizlere ikramda bulunan ve bunlara karşılık olarak da bizleri dünyaya yalnızca ve yalnızca kendisine ibadet etmek için ibadetimizi yalnızca ona yönetmemiz için gönderen yüce Rabbimizin isim ve sıfatlarını tanıyoruz bu kitap aracılığıyla çünkü bizler bu dünyada yüce Allah'ı görmeye Kadir değiliz. allah Teala insan için kendisini dünyada görmesini mümkün kılmamıştır. Ancak bu şu demek değildir. allah Teala Teala yeryüzüne insanları gönderdi ve yeryüzüne sorumsuzca kafalarını istediği gibi boş bir şekilde yaşayacaklar manasına gelmez. allah Teala insanları belli bir disiplin içinde dünyada yaşamaları için onların yol gösterici olarak onlara yol gösterici olarak bir kitap gönderdi. O kitapta hepinizin bildiği gibi Peygamber Aleyhissalatu vesselam Muhammed bin Abdillah, Abdullah, Abdullah'ın oğlu, Kureşli Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem indirilen Kur'an-ı Kerim'dir. Allah Teala bu Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın bu kitapta bahsetmiş olduğu en faziletli ayetler yine kendisinden bahsettiği, kendisini tanıttığı o mübarek o faziletli ayetlerdir. Bizler müminler olarak, ona iman eden insanlar olarak, bizi yaratan olarak kabul ettiğimiz ilahımızı, ibadetimizi yalnızca kendisine yönettiğimiz ilahımızı, bu Kur'anî ayetlerle ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın nebevi hadisleriyle ne yapmaktayız, tanımaktayız. İnsan doğuştan mümin olarak doğmakta, ancak annesi babası yahut çevresi onu ne yapmakta? Eğer Hristiyan ise annesi babası Hristiyan yapmakta, Yahudi ise Yahudi yapmakta. Bir de cahil bir toplumda yaşayan Kur'an'dan, Müslüman'dan uzak olan insan da Rabbini tanımayarak, tanıyamayarak ne yapmakta? Hayatını sürdürmekte, devam ettirmekte. Sonra ölüm meleği geldiğinde, canını almaya geldiğinde, her şeyin sona erdiğinde o pişmanlığı yapmakta, hissetmekte ve duymakta. Eğer bu pişmanlığı yaşamak istemiyorsak, ebedi yaşantımızın Mutlu bir insan olmasını istiyorsak bunun tek bir çözümü var. O da arkadaşlar bugün için bazı insanlar bu tek çözümü mutlu yaşamanın bu tarafta huzurlu olmanın, o toprağın altında cenneti görürcesine, cenneti görerek yaşamanın karşılığı çözümü iyi insan olmak olarak tarif ediyorlar. Halaki halbuki bu değil. Bir insanın ebedi cenneti kazanmasının karşılığı nedir? Yeryüzüne gönderilmiş olduğu amacı yeryüzüne gönderilmiş olduğu gayeyi gerçekleştirmesidir. Sizler bir işe girdiğinizde sizden o sizden o girmiş olduğunuz sorumlu olmuş olduğunuz işin yapılması istenir. Sizin o işteki iyi niyetiniz, kötü niyetiniz, kalbinizin temizliği hiçbir etkisi katkısı yoktur. Eğer işi yerine getirmiyorsanız, değil mi? Sizi bekçi olarak koymuşlar göreve. Size diyorlar ki burada 8 saat çalışacaksın, uyumayacaksın. yatıyorsun, uyuyorsun işin kurallarına riayet etmiyorsun ama diyorsun ki benim kalbim ne? Temiz. Temiz. Seni bu işçi, işveren seni iştesi var mı? Senden razı olur mu? Kesinlikle olmaz. İşte sen bir kul olarak dünyaya gönderilmiş amacın var. Dünyaya geliş amacın var. Nedir o arkadaşlar? Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler kulluk etsinler diye yarattım. Yani ibadetlerini tümüyle bana yöneltmeleri için, ibadette bana aracı koymamaları için, ibadette ortak koymamaları için, koşmamaları için yarattım. Yoksa her insanın aslında ne vardır arkadaşlar? Bir ibadeti, bir inanması vardır. Kur'an-ı Kerim'in inmiş, inmiş olduğu topluluk bile, Mekke müşrikleri bile ibadete ne yapmışlar? Yönermiş insanlardı. Yani bugün onların yaşantısını tasvir edenler şöyle tasvir edebiliyorlar, şöyle anlatabiliyorlar. İşte televizyonlardaki filmlerden etkisiyle de bazı işte yazmış olduğu kitapların etkisiyle de sanki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderilmiş olduğu dönem tamamen içkiye tahsis edilmiş, fulça tahsis edilmiş, hiçbir yaratıcıya inanılmayan ibadetten yoksun bir topluluk gibi tasvir ediliyor. Halbuki Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın gene gelmiş olduğu, gönderilmiş olduğu toplumu yakinen İncelediğimiz zaman, kitapların okuduğumuz zaman, ayetlere baktığımız zaman görüyoruz ki onlar yaratıcı olarak, onlar kendilerine can veren olarak, onların canlarını alan, ruhunu alan olarak, yağmur yağdıran olarak, yeryüzündeki onlara rızık veren olarak kimi kabul ediyorlardı? Allah, Allah. Allah kabul ediyorlardı. Allah'a Onların da bir Allah inancı evet. elbette ve kesinlikle vardı. Hatta hacca giderken Bugün bizim hacılarımızın getirmiş olduğu gibi ne getiriyorlardı arkadaşlar? Telbiye getiriyorlardı. Ancak ne diyorlardı? لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكُ Sana geldim Allah'ım. Buyur Allah'ım. Senin ortağın yoktur. Ancak şeriken bir ortağın vardır. Hu O da sana aittir. Yani ortakların vardır senin. Ancak bir ortağın vardır. O da sana aittir. Sen onu ne yaparsın? Malik olursun. Sen onun sahibisinde. O yüzden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın onlarla oturup, onlarla konuşmasındaki konuların, tartışmaların döndüğü tek konu neydi? İbadette sadece ve sadece Allah'a ne yapmak? Birlemek. Dua ederken yalnızca Allah'a dua etmek. Bir şey isterken sadece Allah'tan ne yapmak? istemek. Karşısındaki insanlarla hiçbir zaman inat etmeyin. Bakın Allah vardır, bizi yaratmıştır diye bir tartışmaya... Niye böyleymiş Aleyhisselatü Vesselam? Niye? Çünkü karşıdaki insanlar zaten bunu yapmakta? Bilip kabul etmekte. Sorun nerede? Sorun Bizim bu sorunları şu Bizler yaratıcı olarak bu kabul etmiş olduğumuz ilah var ya Bu yaratıcı var ya bu yaratıcı Biz bunu kabul ediyoruz ancak Bu Rabbimize, bu Allah'ımıza Bu yaratıcımıza karşı bizi Yakınlaştıracak meyillerimiz var bizim diyorlardı Aracılarımız, şefaatçilerimiz var onun katında Bizler zaten diyorlardı, bu şefaatçileri aracı olarak kabul etmemizin sebebi nedir? Bizi Allah'a ne Yakınlaştırsın. Yani adamların o Mekkeli müşriklerin arzusu neydi? Allah'a Allah Allah yakınlaşmak. Vasıtalar edinmez, edinmelerinin tek sebebi neydi arkadaşlar? O vasıtaların aracılığıyla Allah'a ne yapmak? Şefaatleriyle, onların şefaatleriyle Allah'a ulaşmak. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onlardan bunu kabul etti mi arkadaşlar? etmedi sadece ne dedi onlara ibadet ettiğiniz zaman ne yapın sadece ibadet Allah'a edin elleriniz açtığınız zaman dua etmek istediğiniz zaman sadece Allah'a açın Allah'tan isteyin dedi şimdi belki sizden bazıları fıtrat üzerine olduğu için camiye cemaate karışmadığı için bu anlatılanların Allah Allah yani tamam metni müşkleri anladık Allah'la kendileri aralarına aracı koyuyorlardı ee, yardım diliyorlardı onlardan medet umuyorlardı. Hatta onlara sığınıyorlardı. Ama bugün de hocam, biz diyebilir ki, ben zahriye gitmedim veya cemaate girmedim. Normal bir vatandaşım Müslümanım. Bugünün şartlarında bu Mekkeli söylediğinin aynısını söyleyen, hiç Müslüman olur mu? Bunu iddia eden Müslüman var mı acaba da? Sen hala bu konuyla ilgili konuşuyorsun diyen arkadaşlarımız olabilir. Maalesef ve maalesef arkadaşlar bugün biz Müslümanların kendilerini bir ıslümanlara İslam'a nispet eden, İslam eden birçok insan var ki, Mekkeli müşriklerin o gün için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e söylemiş olduğu sözlerin aynısını bugün konuşmalarında, yazdıkları kitaplarda ne yapmaktalar arkadaşlar? Görüyoruz. Söylemekteler. İşte bugün de bununla ilgili birkaç tane örnek okuyacağım. Ben sonunda girmek istedim. Diyor ki adam, muhurif kimse, yani bir şeye bağlayan kimse. Eğer şeyhini şeyhini aradan çıkarıp da vasıtasız, aracısız olarak Allahu Teala'ya yönelmekten sakınsın. Yani bir Allahu Teala ile şeyhini aradan çıkarmaktan ne yapulsun diyor. Sakınsın yani, dikkat etsin diyor. Allahu Teala'ya direkt ne yapmasın? İmkisab etmesin. Ona direkt ne yapmasın? Bağlamış. Bağlanmasın. Ona direkt yönelmesin. Allah Çünkü allah Teala hakkıyla bilmediği için parçalansa da mürşitsiz bir şey elde edemez. Yani kendini yırtar da diyor mürşidi olmadan allah Teala ne yapamaz diyor? Ulaşamaz. Şimdi bugün bu sözü alıp işte bu sözü bugün söyleyen adamın kitapları elimizde. Hala hayatta bu adam. Televizyonlara çıkıp ııı fetva vermekte. Televizyonlara çıkıp hatta Allah'ımız reddettiği bir adam. <gülüyor> Elinize televizyon almayın deyip kendi evinde LCD ekran bulunduran, tatillere giden bir adam. <gülüyor> bu adam, arkadaşlar, bu lafı edecek kadar cesaretli. Diyor ki, kişi, yani murid kimse, şeyhini aradan çıkarıp Allah'a ne yapamaz? Vakıtaf olarak ulaşmaya ne yapmasın? Kardeşim. Kalkmasın. Ya. Şimdi Allah'a Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette buyuruyor ki tevhidi anlatırken mesela bunlardan bir tanesi şu Ey Muhammed diyor sana kullarım benden sorarlarsa ve izâ se'eleke ibâdî annî kullarım sana gelip işte Allah tanıt bize Allah bize yakın mıdır diye sorarlarsa ne diyor Allah sana fe'inni ben onlara çok yakınım uzi bu da' ve seddâ'i Dua edenin duasına ne yaparım? Ya. İcabet ederim. allah Teala bu, bu ayette bu kadar artık bir şekilde buyurmasına rağmen bakıyorsunuz bu Kur'an okuyan ve bu Kuran'ı ezberlemekle gurur duyan bu adam kaldırtıyor ki Nurik ne yapmasın? Şeyhini aradan çıkarmaya kalkmasın. Allah. Mekkeli Büşriklere sorulduğu zaman Zümer Söylesi'nde bunlara ne ibadet ediyorsunuz dendiği zaman onlar ne diyorlar? Biz bunlara yapmıyoruz, ibadet etmiyoruz. İlla ancak niye? Liyukarribuna illallahiz zulfe. Bize ne yapsınlar diye? Allah'a yakınlaşmasına diye. Ne demek yani? Vasıtasız biz Allah'a ulaşamıyoruz. O yüzden bunlar bizim Allah'la aramızda nedir? Ağzımız. Parçalanmayalım, yurtulmayalım. Zira bizler direkt Allah'a ne yapamayız? İki söz arasındaki benzerliği görebiliyor musunuz? Arkadaşlar? 1400 sene geçmesine rağmen, 1400 sene geçmesine rağmen şirk aynı şirk. Hiç değişmedi. Zira kıyamet kopuncaya kadar da bu şirk ne olacak? Değişmeyecek. Hatta Aleyhisselatü Vesselam Buharı'daki gelen bir rivayette ne diyor? Sayı bir rivayette. Ers ve kabilelerinin hanımları Lat ve Menat etrafında, iki put Lat ve Menat etrafında dönüp onlara ibadet etmedikçe, kalsalarını onların etrafında sallayarak dans etmedikçe kıyamet kopmaz diyor. Yani öyle bir dönem gelecek ki, insanlar eski cahiliye döneminde olduğu gibi, Allah aracı olarak bırakın şeyleri yine eski tapılan silahları ortaya çıkarıp onlara ne yapacaklar? Tapıp ibadet edecekler. Bu işin tehlikesi çok büyük arkadaşlar. Allah Teala'nın çok defaatle uyardığı, kullarını korkuttuğu, En tehlikeli günah ne görsen Şirk. çünkü Allah Teala ne diyor? İnna şey. yani Allah la en yushrake bihi Allah Teala kendine şirk koşan koçmayı yapmaz. Başlamaz. Tek başlamadığı şey bu. İçki içmişsindir, kumar oynamışsındır, zina etmişsindir. Bunların hepsini tövbe ettiğin zaman Allah bana başlar. Ama şirk öyle bir günah ki hatta bu günahları zina gibi, içki gibi iman ettiğin sürece, imanlı olduğun sürece, namazını kıldığın sürece, Müslüman olduğun sürece tövbe etmiş olsan bile Allah Teala'nın Bilemesine mezbeb oldu. İsterse başlar, istersen başlamaz. Azap ettirir. Seni öyle ne yapar? Cennete sokar. Ama sen asıl Müslümansın, Müslümansındır. Nisindir. Ama sen yeryüzünün en takva sahibi insanı gibi gözük gözük. Ritmeyle tanıklıkla gel. Kadın gözünün kadına serip bakma. Ağzına bir damla daha içki sokmamış ol. Ama bu kitapta yazan, bu inanışlara sahip olan, bunlara inan sen arkadaşlar Allah katındaki senin alacağın Karşılık alacağın ceza ne olur? İlahi. Ebedi cehennem olur. O yüzden kişi, kişi bu manada çok dikkat etmesi gerekiyor. Buna benzer bu kitapta birçok söz var. Bunlardan birkaç tanesini daha değinip yine konumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Mesela diyor ki diyor ki, İmam Fakreddin razi Allah'ın bu eşsiz izahı muridin, yani murid kimsenin allah Teala'nın kelimelerinden olan mürşid camilin ruhaniyetine rabıta yapmasının ve masivadan, yani onun dışındakilerden kurtulmak için ona sığınmasının, kime sığınması? <gülüyor> şeye sığınmasının meşruiyetini mana ve mahiyetini açıklamak hususunda ne kadar açık ve nettir? Yani, şeye sığınmak meşrudur. Bunu da şimdi bu iman ne kadar güzel açıklamıştır diyor. Yani bugün arkadaşlar, Ebu Cehil'e bir kitap yazdırsak, tevhidi anlat desek, bize Allah'ı anlat desek, allah bu da aynı kalitede yazar. Niye? Çünkü onun da sorunu ne? allah Teala'ya ne yapmak? Aracı koymuyor. Yoksa Ebu Cehil'in sorunu, bizler Allah'ı tanımıyoruz. Ey Muhammed sen de nereden çıkardın? Bu yaşımıza kadar... Biz Allah diye bir şey duymadık, yaratıcı diye bir şey duymak dememişler. Ne, duyun, ne demişler? Bu yaşımıza kadar biz Allah'la beraber putlara tapınamayacağını duymadık. Senden duyuyoruz ilk defa böyle bir şey. Sen kafayı mı yedin diyorlar. Ayette aynen böyle diyorlar. İlahları, ibadet edilenleri tek bir ilaha mı çekildi? Hayret doğrusu diyorlar. Şaşırıyorlar bile. Ya böyle hayret doğrusu. Aydı bu adamlar gibi. O yüzden arkadaşlar Rabbini iyi tanıyamayan bu konuya nereden geldik? Rabbini iyi tanıyamayan, Kur'an-ı Kerim'de anlattığı şekli, şekliyle Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnette anlattığı şekliyle Rabbini iyi tanıyamayan bir kimse her zaman için şirke düşme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu tehlikeden her zaman için kendini eminde, emin bir iskeleye, güvenli bir iskeleye yapamaz? Atamaz. Zira o Rabbini tanımamıştır arkadaşlar. Rabbi diyor ki Kur'an-ı Kerim'de وَمَا تَشْكُتُ مِنْ وَرَكَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا Yeryüzünde bir ağaçtan bir yaprak düşmesin ki Allah onu bilmesin, bilmemiş olsun. Yani Allah-u Teala'nın arkadaşlar ilminin genişliğine bakın, kudretinin genişliğine bakın. Herhangi bir yaprak düşüyor ve o düşen yaprağı, Rabbimiz her düşen ne almıyor, biliyor. Sonra sen nasıl kalkıp da iddia edebilirsin ki bu Allah'ın vasıflarından, Allah'ın özelliklerinden ibadeti hak etmesinden, ibadeti bunun için hak ettiğinden dolayı özelliklerinden bir tanesi olan bu ilme sahip olan aynı sıfatı, vasfı başka bir mahlukana adıyorsun, yüklüyorsun. Bu kitaplarda görüyoruz arkadaşlar. allah Teala ilminin bu kadar ince olduğunu Tafsilli olduğunu, ayrıntılı olduğunu Kur'an-ı Kerim'de bize anlatmak için bu örnekleri vermiş. Bir yatak düşmüş olmasın ki Allah onu yapmış olmasın? Bilmesin, bilmiş olmasın. Onlar da kitaplarında nasıl örnek veriyorlar şehirlerinin ilminin genişliğini anlatmak için? Diyorlar ki murit hanımıyla evde yatak odasında ilişkiye giderken şeyhi onu ne var? Görür. Yani şeyhinin ilmini anlatırken Hadi. Bunu biz nereden alıp aktardık arkadaşlar? Bu kendi tercüme etmiş oldukları, Türkçe tercüme etmiş oldukları, Türkçe yayın olarak bakmış oldukları kitaplarından. Ama şeytan bu insanlar öyle oyun oynamış ki, bu insanlar ehli sünnet ve cemaat, Allah'ın evliyaları. Sadece Allah'a ibadet edin, dua ettiğiniz zaman sadece Allah'a dönün, yönelin diyen insanlar ise sapık. Şeytan arkadaşlar teraziyi, ölçüyü, mizanı dikkat ederseniz nasıl karıştırmış insanlar. Yani i̇nanabiliyor musunuz? Şeyhine ilim sıfatını yükleyebilmek için her şeyden haberdar olduğunu yükleyebilmek için, bu sıfatı onun hakkında ispat edebilmek için ne yapıyor arkadaşlar? Mahrem konulara dahi girip diyorlar ki, muridin yatak odasında hanımıyla ilişkiye girdiğin dahi şeyh var? Bilir. Bakın arkadaşlar bu iftira değil. Bu söylediklerimiz Tanzanya'dan getirilmiş kitaplarda yazan bilgiler değil. Bunların kendi alim, evliya, ulema dedikleri kitaplarından aktarılan yazılar. Ve buna ne yapmaktalar bunlar? İtikat etmekte. Ya yani. yani bu insanlara sormak lazım. O zaman siz Allah-u Teala'ya ne bıraktınız? Yani şimdi ayette gelecek allah Teala diyor ki yeryüzünde iki tane ilah olsaydı her ilah kendi yarattığıyla bir, kö bir köşeye çekilirdi. Sonra her biri birbirine ne yapardı? Üstün. Olmak için mücadele ederdi. E şimdi senin şeyhinin ilmi bu kadar geniş. E bizim ilahımızın ilmi bu kadar geniş. Oldu yeryüzünde iki tane ilah bu iki göre. Yani Allah-u Teala'ya ne bıraktın? Yani allah Teala'nın ne ayrıcalığı, ne üstünlüğü, ne özelliği kaldı. Eğer senin şeyhin de bilmem kitapta diyor ki, dört günlük mesafede diyor ki muridini dört günlük deve üstünde. Dört gün İşte buradan ne kadar sorarsa mesafedeki şey muridinın yatak odasındaki hanımının ilişkisini görüyor. Yani sen Allah Teala arkadaş ne bıraktı o zaman? Yetiş zaman yetişir bir zaman. Nereden diyor ki seslerini seslensin? Ne var? Görür yetişir. Eğer Allah'a ne bıraktın? Allah'ın özelliği ne oldu o zaman? Biz yani boşun güç. Ha boşalesin yetişir onu, değil mi? Hadi dinle. Metaa diyor ki arkadaşlar, Diyor ki, camil zatların ruhları cesetlerinde durduğu müddetçe kınındaki kılıçlar gibidir. Cesetlerinden soyulduğunda ise, yani ruhları çıktığında, öldüklerinde keskinlik bakımından, kınından çıkmış kılıçlar gibidir. Yani artık daha ne oluyor? Eksili oluyor. Daha eksili oluyor. Deminden bahsettik, dedi Allah'a ne bıraktın dedi ki, ya bak diyor ki İbrahim Busuki Kuddises sırruhu muridene şöyle buyurmuştur. Ey benim manevi evladım, çocuklarım. Eğer bana olan beyatınız, bana olan bağlılığınız doğru olursa, yani bunda sadık kalırsanız, ben size çok yakınım. Bak Allah Teala diyor, sana benden sorarlarsa, fe izastu aleyke ibadi anni, sana benden sorarsa, fe anni qarib. Ben yakınım. Eğer ahdimi alır, verdiğim dersi yapar, vasiyetimi amel eder. Ve sözümü dinlerseniz Sizin biriniz doğuda Ben ise batıda olsam yine de cismimin karaltısını görürsün Yetişin diye. Yani. <gülüyor> her ne zaman size maneviyatınızla ilgili bir zorluk gelir Veya Rabbinize danışacağınız bir mesele zuhur ederse Yüzünüzü bana doğru çevirin Kafa gözünüzü kapatın Kalp gözünüzü açın O anda beni açıkça görür ve bana her işinizi danışabilirsiniz O vakit size ne dersem kabul edip yapışın Bu bana has özel bir durum değildir. Bilakis sevgisinde sadece samimi olduğunuz her şey hakkında umumidir. Yani her şeyi kapsar bu. Aynen. Aynen. Ne dersem kabul edip yapışın. Şeyhiniz bu durumu bilebilir de bilmeyebilir de her halükarda fark etmez. Allah dostlarının muridleriyle olan sünnet adetleri böyle cereyan etmiş ve ce cereyan etmeye devam ede gelmiştir. İşte arkadaşlar yani gerçekten e, insanın bunları okurken bazen e, inanası gelmiyor. Diyorsun ki bu ne arkadaşlar yani dedikçe ya, sen Allah'a ne bıraktın yani Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de yani bunun yanında yani az kaldı yani Allah Teala bu örnekleri veriyor Kur'an-ı Kerim'de size diyor ah, ki, size diyor Enfari suresinde Rabbinize yetiş dediğiniz zaman Rabbiniz size yetişti 5000 bin melek getirdi nişanlı nişan alametleri olan belli ne diyor 5000 bin tane melekten destek verdi yetişti yani yetişti ne yetişti Ya bu Allah'ın bir sıfatı. Onun için zaten Allah buna kadir olduğu için ve bunu sadece tek kendisi yapabildiği için ibadeti de sadece ona yöneltilmesini hak eden tek ilah o. Ama sen kalkıp ne yapıyorsun arkadaşlar? Maalesef ve maalesef. Mekkeli müşriklerde olan aynı hastalıktan ne var? Bazı insanlarda da var. Onlar da diyor ki bizi daha çok Allah'a yakınlaştırsın diye biz bunlara ne diyoruz. Bunlar bizim şefaatçilerimiz. Aracılarımız. Şefaatçiler ne arkadaşlar? Evet. Yani Kur'an çok açık Zira kim Kur'an-ı Kerim'i okursa Kalbini vererek, aklını vererek Buradan şu sözünüz anlaşılmasın Herkes Kur'an-ı alıp hüküm çıkarsın demiyoruz Allah'ın tevhidini anlattı Kendine anlattı, ayetlere bakarsa herkes inanın o ayetler onu tevhide Doğruya iletecek Bunu kim vaat ediyor arkadaşlar Allah, Allah vaat ediyor İnne hazal Kur'ane Bu Kur'an En doğru olana ne yapar iletir diyor. Doğru olan kişiyi en doğru yana iletir. O yüzden arkadaşlar, bu gibi, bu tür sapıklıklara karşı, hala kalbiniz bunu kabul edip inkar etmiyor, kusmuyorsa, kanınız donmuyorsa, kafanızı şöyle yastığa koyduğunuz zaman bir düşünün arkadaşlar, sorun kimde? Ya sorun kendini bize tanıtamayan bu manada hasta, yüce Allah'ta. Çünkü eksik sıfatları, yani diyor ki ben bir yap bakmış ki onu bilirim. Bu adam da diyor ki batıda ol, ister doğuda olm, nerede olsam o ol, ben ne yaparım? Hepçilim dört günlük mesafede olm, hanımınla yatakta oynuşmanı dahi görürüm diyor. Ya bu Allah Teala kendini eksik vahsetti haşa ve haşa, ya da bu şey kendini ilahla ne yapmış, soyulmuş ilahla atamış. Bunun başka bir yolu yok arkadaşlar. hakkı görme konusunda önümüze engel olarak kişiler çıkmasın. Aynı sorunu Peygamber Allahü Teala ve döneminde yaşayan insanlar da yaşadı. Onların da hakkını, hakkı hakikatı doğru görmelerini engel olan neydi? Taassup. Atalarımız bilmiyordu da. Sen mi keşfettin şüphesi? Bunların. kalbine iman girmesine ne oldu arkadaşlar? engel oldu. Onun için arkadaşlar bu insanın dini. Bir insan kendini kendi kendine kazık atamaz. Kendi kendini aldatamaz. Düşünmeli. Ben ne yapıyorum? Bu inanışla öldüğün zaman, Allah'ın huzuruna çıktığın zaman, Allah bütün mahlukat yarattığı zaman Ebu Cehil ile aramdaki fark ne? Bunlar ne yapmalı arkadaşlar? İnsan mümin olan bir kul düşünmeli. tefekkür ederek, kendisiyle baş başa kalarak, yoksa bu şey mücadelesi değil. O haklı, bu, da, bu haksız. Bu doğru yolda, bu yanlış. Mücadelesi değil tarzı. İnsanın kendini kurtarma mücadelesi arkadaşlar. Bu çok önemli bir şey. Bir tarafta şirke düşmüş olmanın tehlikesi ebedi cehennem, bir tarafta da imanı kurtarıp ebedi bir cennet. O halde arkadaşlar, bizler bu kitabı okurken, yeri geldiğinde birçok ayette değindik, Yüce Rabbimizi tanırken, Eğer o ayetleri, Yüce Rabbimizin kendini vasfettiği, tanıttığı ayetleri, allah Teala'nın kendisi için ispat ettiği o ayetleri gerçek manada onu okuyarak ve iman ederek, ispat ederek anlarsak insan arkadaşlar utanır, haya eder. Sahabelerin haya ettiği gibi. Neyden? Bir başkasından yapabileceği iş konusunda daha yardım istemekten. Ne diyor sahabeler? Biz de hayal ederdik, Resulullah'a biat ettik diyor, kimseden yardım istememek için. Hatta bizden birisinin, bizden birisinin bineği üzerindeyken asasız, sopası dışarıda de kardeşinden istemezdi diyor Bakın, Caiz aslında, bir sorun yok ama Rablerine olan marifetleri, Rablerinin sıfatlarının tanımaları, onları yapmış arkadaşlar? Bu manada caiz olan bir istemeyi aynı yapmış, koymuş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam İbn-i Abbas'ı oturtuyor bineğine, eşeğine. i̇bn Abbas kim? Amcasının oğlu. Ne diyor i̇bn Abbas'a? Ve izes <Sessizlik> ta'ante billah. Ey i̇bn Abbas yardım isteyeceğin zaman Allah'tan yardım iste. Ve izâ se'alte bir şey dilediğin zaman fes elillah. Kimden dile? Allah'tan ne Demiyor ben buradayım bak hayattayım. İnsanların en şereflisiyim. Mahlukatın en şereflisiyim. Allah bana şefaat hakkı verecek. Hesap görülmesi için, hesap defterlerin açılması için şefaat edeceğim. Bu kadar mübareğim. Benden yardım istediyor mu? Bir şey dilediği zaman benden diyor mu? Demiyor. Bunu demedikten sonra artık peygamber aleyhissalatü vesselamın altında olan, ister evliya olsun, ister sahabe olsun, ona bunu demek düşer mi? Eğer bir insan bunu söylüyorsa nedir o zaman arkadaşlar? Yok. Yani şirke düşmüştür. Söylediği söz çok tehlikelidir ama bizler Biz kişiye aynı olarak müşrik ya da kafir deme konusunda bu manada bu, bu ilim ehlinin işliliği, ilim tabelelerinin aleminin gibi Buna çok cesaretli ne olmayacağız? Olmayacağız. Yani bu adam bunu söylüyordur manasında. O zaman bu da hemen müşriktir diyerek öne atılmayacağız. Bu bizim neydir? Aşan bir konudur. Bunu ilim ehline götürür. Şarttır. Onlara soracağız. Başkalarının düşmüş olduğu gibi artık böyle ilim meclislerini. O, o zaman hocam şu nasıl? Bu nasıl? Şu, şu kafir meclisi değil. arkadaşlar Bu bizim derdimiz değil. Bu onun Allah'la olan arasındaki ilişki. Bize düşen doğruyu görüp ne yapmak? Ona sarılmak. İşte bugünkü Rabbimizin sıfatlarından, bugün alacağımız ders arkadaşlar, ehl-i sünnet vel cemaatin ehl-i sünnet vel cemaatin ispat, allah Teala'nın isimlerini ve sıfatları konusunda ispat ve nefi, reddetme konusundaki metodunu bir daha tekrarlayacağız. Ki konumuz onunla alakalı. Ki önümüzdeki hafta çok önemli bir konu geliyor. O da allah Teala'nın arkadaşlar arşının üzerinde ne yapması? Evet. İstiva etmesi, yükselmesi konusu. Çok önemli bir konu. Dört meslek imamının bu konu hakkında ittifak ettiği, sahabelerinin tümünün böyle inandığı bir konu. Aa, görüyorsunuz ki, bugün bakıyorsunuz ki allah Teala arşına istiva etti demek bugün ne oluyor arkadaşlar? Şirk, Şirk suç, günah. Allah'a bir şey ne yapmak? Benzetmek. Allah'a yer tayin etmek oluyor. kihalbun ki halbuki bu sözü bu sözü İlyas Hoca'nın Hoca oku, okumuş olduğu üniversitedeki ki hocalar ver okumuş olduğu kitapla uydun mu biz ki? Yani alın bu mesela 150 150 yılında yani 1300 yaklaşık 1250 sene önce yaşamış İmam Ebu Hanife'nin kitabını açın bakın. Aynı sözü İmam Ebu Hanife'nin söylediğini ne yapacaksınız? Söyleyeceksiniz. İmam Şafi, İmam Ahmed, İmam Malik'in kendilerine rivayet olan sözlerde bunların aynısını ne yapacaksınız? Göreceksin. Onun için bu, sözü, bu sözün bize mal edilmesi nedir arkadaşlar? Hatadır. Yani bunu biz bu söylemeye cesaret edemeyiz. Çünkü Allah'ın isim ve sıfatları konusunda aklımıza göre ne yapamayız arkadaşlar? Konuşamayız. Allah-u Teala'yı biz nasıl tanırız ancak? Kur'an-ı Kerim'de anlattığı şekliyle ve Peygamber'in sünnetinde bize anlatıp bildirdiği şekliyle. Bunun dışında ne bir şey ispat ederiz ne de bir şeyi inkar ederiz. E bu konudaki sakınmış olduğumuz sabır neydi arkadaşlar ehl-i sünnetler cemaat olarak? Tektir. Yani burada böyle burada öyle olmayı. Ne demek bu? Mesela allah Teala'nın sıfatlarından rahmet sıfatı var mıdır arkadaşlar? Var mıdır? Allah'ın rahmet sıfatı var mıdır sizce? Vardır. Çünkü niye Vardır. Delilimiz ne? Yani, delil söyle, abuna amca. Her, her ismindeki gazabından büyüktür. Bravo. Bir tane daha delil söyle. Her surenin başında yazıyor. Tevbe Suresi hariç. Evet. Ha. Evet. Şimdi, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman. her her surede okuyoruz ya. Şimdi en az yüzden fazla belki ağzımızdan düşmeyen bir kelime Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi sor soruyoruz. Ya yani bizden değilim. Ehli Sünnet ve Cemaat soruyor Maturidilere, hmm. Eş'arilere. Allah'ın kaç tane sıfatı var? so onlar ne diyor arkadaşlar kaç sıfatı var Allah okudum arkadaşlar kitapladım bunu kaç tane yedi ne diyor arkadaşlar onlar elim kudret hayat İrade. evet semi Basir. kudret bir tane rahmet ne arkadaşlar niye rahmet sıfatını kabul etmiyorsunuz diye bir soru ne diyorlar Diyorlar rahmet, Allah rah yani rahmet etmek, kalbin ne yapması? Yumşayıp meyletmesi, acıması. O yüzden diyorlar biz Allah hakkında rahmet eder, rahmet sıfatını ne alamayız? Evet. Kabul edemeyiz diyorlar. Peki diyorsunuz diyoruz, diyor Ehl-i Sünnet. Ebu Besmele'deki olsun, Murat amcanın söylemiş olduğu hadisi olsun, Rahman ve Rahim'dir. Herkes biliyor bunu. Bu sıfat, buradaki bu isimleri, bu, bu isimlerin içermiş olduğu sıfatı ne diyorsunuz? diyor ki bu, bunu biz tevil ediyoruz. ne ile tevil ediyoruz? Allah'ın hangi sıfatıyla? ispat ettikleri yedi sıfattan bir tanesiyle hangisi? İradeyim. İradeyle. Ne, ne irade? E Allah kullarına rahmet eder demek. Nedir diyor sorduğumuz zaman onlara ne diyor onlar? Yani Allah kullarına iyilik yapmak ister, irade eder. Yani Allah'ın rahmet sıfatını inkar edip onu neyle açıklıyorlar arkadaşlar? İrade. ispat etmiş oldukları irade. Onlara diyoruz ki, yağmurdan kaçtınız ama, Doğru. doluya tutuldunuz. Niye? Dediniz ki, rahmet nedir arkadaşlar? Kalbin acıması. Kalbin acıması. <gülüyor> Ve bunu bu şüpheyle ne yaptınız? Tehbir ederek iradeyle açıkladınız. Allah'ın iradesidir. İyilik yapma, sevap verme iradesidir diyerek irade sıfatıyla açıkladınız. Peki soruyoruz onlara, irade nedir? Bir şey irade etmek istemek nedir? Ona ne yapma? İhtiyem. Meyletme, arzulama. Ya bu da Allah için istiklal değil mi? Ona bunu sorduğumuzda o ne diyor arkadaşlar? Ne diyor arkadaşlar? Ne var bir mahtûr Şimdi onu yakaladık biz dedi ki, rahmet sıfatını şu şüpheden dolayı inkar ettin çünkü rahmet demek kalbin yumuşaması, acıması. Rahmeti neyle ispat ettin ey maturidi Eş'ari? İradeyle. Allah'ın irade sıfatını Çünkü sen ispat ediyorsun İtipat etmendeki delinin de Aklın. Tamam biz varsayalım ki Allah'ın iradesiyle Tekstil ediyorsun bunu E peki irade ne demek? Kalbin ne yapması? Meyletmesi, arzulaması Bunu nasıl ispat ediyorsun Allah'a hakkında? O ne diyor? Ne diyecek bize? Ben Allah'a layık bir şekilde ne adıyorum irade ispat ediyorum. Biz ona ne diyeceğiz? Nasıl Allah'a layık bir şekilde irade ispat ediyorsun? Gel burada Allah'a layık bir şekilde rahmet ispat edelim. Aynı şeyi ne yaparız arkadaşlar? İşitmeyle alakalı yaparız. Şimdi İmam Ebu Hanife'nin dediği gibi Allah'ın iki eli vardır ve biz bu iki elle onun kudretidir, nimetidir diyemeyiz diyor. Şimdi gelin bir maturiz ile bir tartışma açalım. Biz İmam Ebu Hanife'nin öğrencisi olarak, onun için bundan bunu öğrenen okuyan insanlar olarak Karşımızda bir maturidi var. Senarkan bir maturidi var. Ona diyoruz ki Allah'ın iki eli var mı? Ne diyor bize arkadaşlar? Yok. Yok. Yok. E peki bundan maksat nedir? Allah'ın kudretidir diyor. Biz ona diyoruz ki Allah'ın hangi sıfatını kabul ediyorsun? Diyor ki Allah nedir diyor. Diyorsun Allah'ın niye iki eli yoktur? Niye bunu inkar ediyorsun? Yani bunu inkar etmendeki maksat delinin dayanan ne? Ne diyor? Çünkü Allah'ın iki eli var dersem, Allah'ın iki ne yapmış olurum? Allah'ı imzhar etmiş olurum. Çünkü insanın da iki eli var. Onun için ben bunu ne yapıyorum diyor? İnkar ediyorum Tamam güzel. İnkar ettin. Sen Allah'ın hangi sıfatını kabul ediyorsun? O ne diyor? Allah ne yapar? İşitir. İşitir diyorlar mı? Diyor. Görür diyorlar mı? Diyor. E tamam. Allah sonra işitirse, şimdi senin söylediğin şeyi ben sana söylüyorum. Allah işitirse insan da işitir. O zaman gel bunu da et. Çünkü benzer, yani bir teşbih aklına geliyor. Yani bunda da benzerlik var. Ne diyor? Ben allah Teala'nın işitmesini nasıl ispat ediyorum? Ona layık olduğu şekilde. Yani keyfiyetsiz, keyfiyetini bilmeden, tahrip etme O zaman biz diyoruz ki gel burada nasıl ki allah Teala kendine layıktır şartıyla, kaydıyla, işitme <gülüyor> sıfatında ispat ediyorsan Allah'ın iki elinin olduğunu da kendine layık bir şekilde ispat et. Bunları niye söyledik arkadaşlar? İsim ve sıfatlar, isim ve sıfatlar konusu tek bir konudur. Karşında bir adam bir sıfatı kabul ediyorsa sen onu bütün sıfatları kabul İstiyorum. ettirirsin, etmek zorunda. Etmek zorunda. Al bir tane masuriciyi karşısına tartış. Konuş, sor. Sen niye allah Teala'nın yürüme sıfatını inkar ediyorsun? Peygamber bunu söylemiş, buyurmuş. Dizek ki çünkü Allah güler dersem insan da ne haber? Güler. O zaman ben Allah ne yapmışımdır? İnsana benzetmişsidir. Biz de ona veririz arkadaşlar. Allah da görüyorsa görür, insan da <gülüyor> görür. Burada niye Allah'ı insana benzetmiş oluyorsun? O anında da çünkü ben Allah'ın görmesini kendisine layık bir şekilde nazir olup ispat ediyorum. İşte biz o matur ediyoruz. İşte sen bizi itham ettin, bize atmış olduğun, iftira iftira atmış olduğun hani el konusu, Allah'ın kelimatı denemiz, zulmesi denemiz, gadap etmesi, öfkelenmesi denemiz gibi konularda senin bize söylediğin cevabın aynı şeyi Ne söylüyoruz. Biz bu sıfatları ispat ederken insanlardaki sıfatlara benzetmeden, teşbih etmeden, tahrif etmeden ona layık olduğu şekliyle ne diyoruz? İspat edip kabul ediyoruz. Aslında yani sen işitir ve görür dersen uygulamış olduğun kuralı gelip burada uygulasan o sıfatları ne yaparsın aslında? Kabul edersin. Ama kabul etmiyorsun çünkü sen bir çelişki içindesin. Anladın arkadaşlar? O zaman isim ve sıfatlar konusu Ne arkadaşlar konu? Tek bir konu. Başlık tek bir başlık. Çok kolay. Yani Allah işittir ve işitme sıfatı var diyen adama diğer sıfatlarda da kabul ettirmek çok kolay. Bizler dedik arkadaşlar Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de kendisi hakkında ispat etmiş olduğu isimleri olduğu şeklinde ne yaparız arkadaşlar? Tahrif etmeden, tahtil etmeden, teşkif etmeden ve teşbih etmeden kabul ederiz. Hadi bu şeyi sanmıyorsunuz. Nefi konusunda Allah Teala'nın kendisinden inkar ettiği, Ben bununla mutlu değilim dediği, Bu bana layık değil layık dedi. Sıfatlar konusundaki ehlü sünnetin konumu nedir arkadaşlar? Konusun evet bu sıfatı onun nefiye derken onun karşısına Hı. o sıfatın olumusunun en kâmilini. Bravo, bravo, çok güzel. Ne dedi Ömer? Nefi konusundaki metodumuz ne ehlü sünnet? Allah uyumaz diyor. لا يقلمة ما تتمس الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم أن سنة ويقلمة ونوم يقутتمس. يعني الله تعالى هنا كمّس من مين يزكّت مين neyi مين tuttu, neyi ونوم. نسيت. يعني بس نسيت. يعني بس نسيت. يعني بس نسيت. يعني بس نسيت. يعني بس نسيت. يعني بس نسيت. يعني بس نسيت. يعني بس نسيت. يعني بس نسيت. Kemal sıfatını ispat edeceğiz. Yani bunun Uyuklama ve uyumanın aksi nedir Zıttı? Hay. hay. hay biri olma ve hay, kayyum. kayyum olma. Yani Allah uyumaz ve onu uyuklama Tutmaz derken Bunun aksi olan kemal sıfatını Ne yapıyoruz? Ufak. İspat ediyoruz. O da arkadaşlar Allah'ın hay olması ve kayyum. kayyum olması. Şimdi bugünkü derste Bu konuları alacağız. İlk ayetimiz arkadaşlar Tebarekes mu rabbike Rabbinin ismi Ne mübarektir? Ne arkadaşlar mübarek? Allah mübarek ettim diyoruz ya. Bereket. Ne demek bereket? Bravo. Bolluk. Devamlılık. Bolluk ve devamlılık. Mesela devenin çökmesine Arapça'da ne diyorlar arkadaşlar? Buruk. Ne demek buruk? Deve niye çöküyor? Çünkü oraya yerleşiyor. Yani o bolluk, o hayırlık devamlı. Sonra yağmur yağdığı zaman su birikintisi ne demiyor Arapça'da? Bir ke, bir ke. Ne demek bir ke? Su birikintisi. Türkçe'de büyük ihtimal ondan geçti birikinti. Yani bakın birikinti. Siz ne diyorsunuz Türkmenler? Var mı öyle birikinti diye bir şey? Niye birikinti denmez arkadaşlar? Çünkü su orada. Bir bol ne, ne yapıyor orada? Kalıyor. İşte bereket de ne demek arkadaşlar? Bereket, bereket. Allah'ın <gülüyor> ismi mübarek demek demek? Yani Allah'ın ismi mübarektir. Hayrı Allah'ın isimlerinin hayrı boldur. Sen onun isimlerini çağırdığın zaman Ya hayyu Ya Kayyum Peygamberim dediği gibi Sen ne diyor. Ya hayyu Ya Kayyum Ne demek Ya Hayyü Kayyum? Ey diri ve Kayyum olan Kayyum ne demekti? <gülüyor> ne demekti Kayyum'un iki manası vardı. Gel. Herkesin ona muhtaç olup onun hiçbir şeye muhtaç olmadığı. Kayyumiyet ikiye her Herkesin onunla kayyum olduğu yani her şey ona muhtaç. Ama o hiçbir şeye muhtaç değil. Mesela insan suya muhtaç olarak yaşar. Suya, suya bağımlı olarak yaşar. Su olmazsa insan yaşayamaz. Ama allah Teala'nın böyle muhtaç olduğu bir şey var mı? Yok. Muhtaç olduğu çocuk var mı? Yok. Babası var mı? Yok. Yok. Ama bazılarının iftihar ettiği gibi senlerin de inandıkları ne, ne var? Yeryüzündeki Kavslar var, kutuplar var. Bunlar ne yapıyorlar yüzünü? Yani, tutuyorlar. Yani. tutuyorlar. Tutuyorlar, yeryüzünü diyorlar. Bu da kendi kitaplarında söylüyorlar arkadaşlar. Yani e, dediğim gibi kendi kafamızdan onlara iftira atarak söylemiyoruz. Hatta son depremde Boğaz Köprüsü'nü kalktılar, tuttular, yıkılacaktı yoksa diye iddia bile ediyorlar. Yani Allah-u Teala orayı yıkacak değil mi? Yıkılacaklar. <gülüyor> Yıkılmaz. Yani orada niye şeyleri ya? kaldırıp Boğaz Köprüsü'nü tutturacak Allah'ın isimleri mübarektir. Peygamber diyor ya, Ya Hayyu Ya Kayyum. Estağîsu bi rahmetik. Senin rahmetinle ne ararım? Sığınırım rahmetinden, istigase ederim, yardım talep ederim. Sıkıştığı zaman peygamberimizin böyle der. Bu duayı yaparız, zaptatılmış kendimi. Bunu öğretmişin Medine. Ya Hayyu Ya Kayyum, estağîsu bi rahmetik. Ama onlar kitaplarında ne yazıyorlar? Başınız sıkıştığı zaman kabirelinden. yardım isteyin. Bu açık açık söylüyorlar arkadaşlar. Allah'ın isimleri o zaman nedir arkadaşlar? Mübarektir. Ne demek mübarek? hayr bol ve daim. <gülüyor> Zil celal. Rabbin ki celal sahibi. Ne demek celal? Azamet. Büyüklük sahibi. Ne diyor ayette? allah Teala. O gün Allah-u Teala yevme yat mis semâvâs Sağ eliyle yedi kat göğnâ var. Allah-u Teala dürer arkadaşlar. Dürer diyor ayette. Şimdi ya Yedi kat göğün büyüklüğünü düşünün. Anlattık. Rabbinizin büyüklüğünü anlamak istiyorsanız şu yedi kat göğün büyüklüğünü düşünün. Her bir kat, her bir katın diğer bir katı olan büyüklüğün mesafe ne kadar arasındaki mesafe? Beş yüz. Yıl yolculuk. Şimdi bu yücük Allah bunu dürecek. Sahiline. Celal Azamet sahibi. Ne yapacak kıyamet kopunca ahirette? Enel Melik Melik benim, sahip benim, her şeyin sahibi benim. Ey ne diyecek? Krallık taslayanlar, büyük taslayanlar nerede? Bunu iddia edecek. Kimse de ne olacak? allah var azamet sahibi. Var ikram da aynı şekilde allah Teala ikram sahibi. Diğer ayetimiz arkadaşlar, Meryem suresi 65 bunu ezberlemiştik. Allah-u Teala diyor ki, Rabbu ard. Rabbimiz semavatın ve arz, yerin Rabbidir. Ne demek Rabbi? Ne demek Rab? Sahibi, <gülüyor> yaratıcısı, Mâlefemiz onu idare eden, onu yöneten, terbiye eden. <gülüyor> Rab budur. Mekkeli müşrikler, yerin ve göğün Rabbi olarak kimi kabul ediyorlardı? Allah. Allah. Allah Sorun var mıydı onlarda? <gülüyor> Yoktu. Delil ne? Ayet, ne, Allah, Allah. ne diyor ayette? Onlar yeryüzünün kim? Yeri ve göğü kim yarattı? Tamam. Ve sekala Güneş ve ay kim hizmetine sunulduysa ne derler? La yuqulan la yuqulun Allah. Ne derler? Allah bakın adamlara bakın soruyorsun. Geri göğün yarattı. Güneş ve ay hizmetine kim sundu? O ne derler? Allah derler. Rabbus semavati vel ard, yerin ve göğün terbiye edicisi sahibi Allah'tır. E peki arkadaşlar o adamlar toplanıp iman etme şartı yani böyle bir Darwinizm, ateizm yok mu adamların? Bu adamlar niye Müslümanlarla kılıç kılıça gırtlak gırtlak, gırtlak girdiler. Birbirinin çoluklarıyla çocuklarıyla savaştılar. Sebep ne? Karşıdaki adamlar Allah'ı inkar etmiyorlar. Sorun ne? Problem ne? Allah Teala'ya ulaşabilmek için ne yapmak? Arayacağız. Diyor ki Allah Teala bakın ayetlere. Peki Allah Teala bu ayetleri niye hatırlatıyor Mekkeli müşriklere? Onlara sorsam yeri göğü kim yarattı derler ki Allah. İşte bu işte Allah Teala bu tür ayetleri Mekkeli müşriklere niye hatırlatıyor arkadaşlar? Heh. Diyor ki ey insanlar, sizler benim bu yedi kat büyüklüğünü takdir edemeyin aklınızın anlayamadığı bu yedi kat köyü yarattığıma ve sahip olduğuma iman ediyorsunuz da. Nasıl oluyor da? Nasıl oluyor da? Bana aracısız ulaşılamayacağını iddia ediyorsunuz. Nasıl oluyor da sizin doğanızda aracısız icabet <gülüyor> edemeyeceğimi inanabilir düşünebiliyorsunuz. Ben eğer bu yedi kat köyü, yedi kat yerin Rabbi olmakta ortak edilmediysen, bunda bir yardımcı almadıysan, sizin dualarınıza da idare etmek için aracıya ihtiyacım yok. Dedirtmek için onlara rububiyetini yapıyor. Sürekli, bakın Mekke Mekke'den ayetler hep bu. Hep bunlardan bahsediyor. Anne karnındaki deninden bahsediyor, meniden bahsediyor. Sizi buralardan aldı, bundan yarattı, bu şekilde yarattı. Bunları ki biliyorsunuz, kabul ediyorsunuz. Bunları yapanın Allah olduğunu biliyorsunuz. E o zaman, Ne Lat ne menat ne Uzla ne? Onlar kim? Lat, tayetli, Hacı Dara sorda mübarek bir, Lat. Lat öyle, o öyle bir. İşte onlara rububiyet tevhidini, Rablığını kabul ettikleri, Rablığı anlatarak uluhiyetini ne yapmaya çalıştırıyor? Allah-u Teala çalışıyor. Kabul ettirmeye çalışıyor. Onun için rububiyet tevhidini kabul etmek aslında uluhiyet tevhidini ne yapar? Gerekli kılar. Diyor ki Rabbus semâvâti vel arzî ve mâ beynehumâ. İkisi arasındaki her şeyin Rabbi. Vastabir li ibadetihi. Allah'a için ibadette ne olur arkadaşlar? Sabret, sabırlı ol. Vastabir. Yani ibadetin sabra ihtiyacı var. Namaz. Ve innehâ lekevîratun. Namaz büyük bir şeydir, ağır bir şeydir. İllâ alel hâşi'in. Hâşi, huşu sahibi olan. Allah'tan korkanlar hariç. Onların üstündeki insanlara namaz nedir diyor allah da Teala? Allah ya şimdi çorabı çıkartacaksın abdest alacaksın da, soğuk sacı anlayacaksın de. Münafıklardan ne diyor allah bahsederken? Ve izâ kâmû ilâs Namaza kalktıklarında nasıl kalkarlar? <gülüyor> tembel, kusâla, keslan. Ne demek Adapça? Keslan? Tembel. tembel. Keslan demek tembel demek. Keslan. Münafıklardan bahsederken diyor ki namaza kalktıkları zaman tembel kalkarlar. Yani ibadetsiz arkadaşlar sabra ihtiyacı var. Bak Asure günü geçti. Esma radıyallahu diyor ki, Esma radıyallahu bizler Asure gününde çocuklarımız oruç tutturduk. Küçük çocuklar yani. 5 yaşında, 4 yaşında, 6 yaşında çocukları. Oruç tutturduk o günde. Yanımıza diyor, mesle götürdük onları. Oyalamak için yanımıza diyor günden oyuncaklar alırdık. Ağlıkları zaman onları verirdik. Onlarla oyalanırlardı diyor. Şimdi Mekke döneminin, Medine döneminin işte Medine'deki insanların, Taze'nin çocuklara bakın 4-5 yaşında aşırı Bizler koca insanlar olmuşuz. Dayanamayız. Ben işte Ramazan orucu Yeter. Çünkü niye arkadaşlar? ibadetin sabra ihtiyacı var. Sabır. Sabahleyin ezan okunduğu zaman namaza gitmek ne ister? Sabır ister. Sabır sadece işkenceye sabır değil arkadaşlar. yani. Uykuğun uyanın tatlı, uyanın tatlı açıp gözlemle. Şeytan üç tane düğüm bağlamış. Hatice değil ya. Üç tane ölmüş, bağlamış. onu açıp camiye gitmek sabır isteyecek bir E, meseledir. Karşılığı da Allah'ın üzerinde bulacak. İşte Allah'a i̇şte da dedi ki Rab olarak zaten kabul edip ilah olarak da sanırsınız Allah'ın ibadette sabırlı ol. Onun bir adasını eşini biliyor musun? Yani bizler Allah Teala'nın ne isimlerinde ne sıfatlarında eşinin olmadığını benzerinin olmadığını ne arıyoruz? Biliyoruz. Bazı akılsızlar bizi tanımayanlar İmam Ebu Hanife'nin bilmeyenler zannediyorlar ki İmam Ebu Hanife Allah'ın hikayeli var dediği zaman allah Teala'nın insanın iksanezinin olduğu gibi el olduğunu ispat ediyor zannediyor. Halbuki İmam Ebu Hanife böyle bir şey. demiş. Çünkü allah Teala'nın ne isminde bir benzeri var, ne de sıfatlarında bir Hı benzeri var. <gülüyor> Yine <gülüyor> onun bir eşini biliyor musun? Burada ne var arkadaşlar? İsim sıfat tevhidi var. Ve allah Teala'nın mülkiyetinde, rububiyetinde, uluriyetinde, isim sıfatlarında, kaza ve kaderinde vermiş olduğu hükümlerde hiçbir eşinin, ortağının adaşının olmadığı ispatı var. Baştan bunu kabul ediyoruz. Yani Allah'ın yine aynı şeyi söyleyecek. Maturidlerle şu noktada bilir. Diyoruz ki Allah'ın Allah'ın işitme sıfatı var. Allah işittir derken nasıl onu benzetmiyoruz? Bir adaşının bir benzenli olmadığını söylüyoruz. Gel kardeşim bizim tarafımıza, ehli Sünnet'in tarafına Ebu Hanif tarafına Onu söylediği gibi Allah'ın iki eli var. Ne? De. Eğer demezsen ne olur arkadaşlar? Sen Kur'an'ı yapmış olursun? Tahrif etmiş olursun. Allah'ın indirmiş olduğu bir ayeti ne yapmış olursun? Tahrif, Tahrif etmiş olursun. Diyor ki Allah Allah'a Allah Allah da onun yoktur kufu, ahad. kufu denk. Ahad. Onun denki yoktur. böyle arkadaşlar bu? Burada nefi var. Allah kendinden bir şey <gülüyor> inkar ediyor. Onun denkinin olmaması. Peki bunun aksinin neyle ispat ediyoruz? Yani biz burada Allah-u Teala'nın nefret ettiği bir sıfatı Kemal sıfatıyla ispat edeceğiz Dedi ki o uyumaz, uyuklama tutmaz Bunun aksineydi Hayır, Hayve kayımdır Allah zulmetmez Bunun aksine arkadaşlar? Allah en mükemmel, en kamil Adalete sahiptir Peki buradaki nedir arkadaşlar? Ve la miyekullahu kufve'l ahad O neyce tektir? İlahlıkta, rahatlıkta, isim sıfatlarında evet, biraz bunları ispat ediyoruz. Yoksa tek başına nefretmek şey değil. Şimdi bizde ki Mehmet, Mehmet kimseye zulmetmez. Bu Onun hakkında övgü müdür? Değildir. Çünkü belki acizliğinden dolayı kimseye dokunmuyor, korkuyor mesela. Ama ne zaman onun hakkında övgü olur? Mehmet nedir? Adildir. Güçlülür dediğimiz zaman ona tek başına nefret etmek. Latife bir hırsız değildir. Onun hakkında övgü olur mu? Olmaz. Olmaz. Ne zaman övgü olur? Güvenilir bir adamdır. İspat ettiğiniz zaman. Yani i̇nsan için bu böyleydi. Allah'ın isim ve sıfatlarında ne var arkadaşlar? Aynen. Nefret edilen her sıfatın kamil, zıttı, inat olacak, ispat edilecek. Yani. Diyor ki <gülüyor> Allah için ne, neler koşmayın? Emdat. <gülüyor> andat eşler bu arkadaşlar Bakara suresi 22 bu ayet ezberliyorsunuz. Bakara suresi 21 22. Bakara suresi 21 22 hafta evvelen evvelleyen hediyeleriniz var inşallah. Ayetin başı nasıl arkadaşlar ayetin başı Ya eyühennas Kur'an-ı Kerim'deki diziliş sırasına göre Kur'an-ı Kerim'deki diziliş sırasına göre ilk emir kipi. Kur'an-ı Kerim'de gelen yapın yapın. diye Gelen ilk emir kipi Bakara suneti 21. ayet ne arkadaşlar? Ya eyyühenna su'budu Ey insanlar Rabbinize ibadet edin. Bakın ilk emir kipi Rabbinize ne yapın? İbadet edin. Rabbukum ellezî halagakum ziyaratan vellezine min kablikum sizden önce kimdeni yaratan leallekum tettegûn Umuluk ne abartınız? Allah sana şu delilleri getiriyor. Rabb olduğunu getiriyor.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 Ne çıkardı? Bitki çıkardı. Ne için bunları? Rızkallekum. Ne için? Rızk olarak. O halde Allah Teala ne diyor? Bakın o halde hemen. Fela tecaalu lillahi endade. O zaman Allah Teala'ya eşler koşmayın. Bak Allah Teala onları nasıl yakaladı? Yani gökyüzünü bina etmiş. Kabul ediyorsun. Yağmur yağdırmış. Kabul ediyorsun. O halde Rabbine nerede ortak koşma arkadaşlar? Bu ayeti Müslümanlarda ortaklar koşmayın. Hangi ususu ortaklar koşmayın? İbadet. İbadette. i̇badette. Nereden anlıyoruz ibadette olduğunu? Çünkü, Çünkü onlar Allah'ın yaratıcı olduğunu zaten kabul, evet. kabul ediyorlar. Kabul ettikleri bir şeyi Allah'ınlarına yapmak ortak koşmayın demez. Onların kabul etmediği ortak koşu böyle şeyin he? Evet. Kuran-ı Kerimdeki ilk emir bu. Bakın, inceleye bakın. İlk emir ya Allah'a ibadet edin. İlk yasak Allah'a eşler koşmayın. Bakara suresi 21 ve 22. ayet. Diyor ki, yine Bakara suresi. Ve insanlardan bazıları vardır ki manyet takizu min Allah'ın dışında edinirler. Enda den neler? İlahlar eşler edinirler. Yuhip bu nehum ne yaparlar? Severler Allahı sever gibi ne yaparlar? Severler. Bu neyde şirk deniyor buna arkadaşlar? Şirk neyde Sevgili şirk deniyor buna? Mi? Sevgide şirk. Yani sadece şirk, o filmlerde gösterildiği gibi betondan yapılmış bir puta secde etmek değil. Sevgide şirk, korkuda şirk, sığınmada şirk, şirk. <gülüyor> itaatte şirk, tevekkülde şirk. şirk, kalbin amelleri ya. bunlar. Yani öyle zannediyor, zannediyor ki insan sadece şirk ne? Ha, sola da Hayır. isan bilmezse ne yapabilir? Şey. Şeyelim şeyiz. Ki Aleyhisselam ne yapıyor? Allah'a Allah'a ne yapıyor? Sığınıyor. Değil mi? Neyden soruyor Allah Teala? Sizler. Siz koşun. He. Bilmezse. Bil açıklamaktan Allah'ın sınırlı. Onun için. Evet. Deh ayet ve kul de ki الحمد لله الذي لم يتخذ ولدًا، çocuk edinmeyen Allah'a hamdolsun. Allah niye çocuk edinmemişte arkadaşlar. Kim çocuk edinmek nedir? Ona muhtaç olmak demektir. İhtiyaç duymak demektir. Valem yakullehu şerik. Allahın neyi yoktur? Şerik ortak. Hangi konuda? Yaratma konusunda mı? Bu bilen bir şey zaten. Hangi konuda? İbadet, dualara izabet etme konusunda. Valem yakullehu şerikun fil mulk. mülkünde, onu da kabul ediyor. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيُّنْ مِنَ الظُّلّ. Onun ihtiyaçtan dolayı velileri, evliyaları yoktur. Allah Teala'nın evliyaları var mı? Evet. Var. Ama Allah Teala'nın kendine veli edilmiş olduğu, hatta Halil, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Halil, İbrahim Aleyhisselam'a veli edilmesi, onları sevmesi, onlara olan ihtiyacından dolayı mı? Evet. Hayır diyor Allah Teala. وَكَبِّرْهُ tekbira İşte Allah teala Efendimiz ne yap? Büyüttükçe, büyüttükçe tekbir ettikçe tekbir et. Ne de yani? Allahu Ekber de. Çünkü onun hiçbir orta yok. Çocuğu yok. Bütün sıfatları kemal sıfatları. Elhamdülillah ne demek arkadaşlar elhamdülillah? Allah'a Allah hamdolsun. Peki Allah'a hamdolsun ne demek? Layık olduğu kemal sıfatlarıyla, mükemmel sıfatları, sıfatlarıyla Allah'ın o sıfatlarını yapmak? Övmek, zikretmek yani, dille söylemek. Buna hamd deniyor. Allah-u Teala'yı kemal sıfatlarıyla, o eksiksiz, noksansız, mükemmel sıfatlarıyla zikretme. Bunu anmaya ne deniyor? Hı. Hamd deniyor. Yani allah kayyumdur dediği zaman ne olacak arkadaşlar? Hamd, hamd etmiş oluyorsun. ve Ayrıca aslında hamd etmenin içerdiği bir mana var. O da ne arkadaşlar? allah Teala Teala'yı eksikliklerden tenzih <gülüyor> Onun için elhamdülillah demek mi daha eftal, daha faziletlidir. Subhanallah demek mi daha faziletlidir. الهاملة. Niye? çünkü الامل اللهاتا نهار. Hem hamd var. Allah'ı kemal sıfatlarıyla تقولين. hem de تقولين. لكن. لكن. لكن. لكن. لكن. لكن. لكن. لكن. لكن. لكن. لكن. لكن. لكن. لكن. لكن. لكن. لكن. لكن. لكن. لكن. لكن. لكن. لكن. لكن. لكن. لكن. لكن. Fırsat. لكن. لكن. لكن. لكن. لكن. لكن. لكن. لكن. لكن. لكن. لكن. لكن. لكن. لكن. لكن. لكن. Teala'ya Selimli. Nedir o arkadaşlar? Subhanallah ve bihamdihi. Subhanallahil azim. Bakın. Subhanallah ve bihamdihi. Subhanallahil azim. Bunu dersen dilde çok hafif, terazide çok ağır. Terazide çok ağır arkadaşlar. Dolayısıyla hem tesbih var hem hamd var. Diğer ayette. Yusebbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Yerdeki ve gökteki herşey Allah-u Teala ne yapar? Tesbih eder. Nasıl tesbih eder? Ya lisanıyla, ya da lisan haliyle. Ne diyor ayette Allah-u Teala? وَإِمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّهُ بِحَمْدِ رَبِّهِ Yani herşey, Rabbini ne arkadaşlar? Tesbih eder. Ama siz diyor, onun tesbihini ne yapamazsınız? Şimdi bu bardak allah tesbih ediyor mu? E diyor, biz anlıyor muyuz? Buna ne deniyor? Haliyle tesbih. Bu allah Teala haliyle tesbih ediyor. Ama insan Subhanallah dediğin, i̇nsan. dediğin i̇nsan. zaman ne demek Subhanallah allah Teala tüm eksikliklerden ne yaparım? Evet. Tenzih ederim. Ne demek ederim? Uzak tutarım. Ne demek eksiklik çocuğu yoktur. Uyumaz, uyumaz uyku tutmaz. <gülüyor> bunların birlikte, ne yapıyorsun, bunları hep Allah'tan test ediyorsun. Yani Subhanallah demek bu. Subhanallah. Şimdi şimşekler çakmak lazım Subhanallah dediğin zaman. Elhamdülillah dediğin zaman aynı şekilde. Tamam. Eğer çakmıyorsa zaten İnsanlar çakma bitim ne yapıyor? Çaktırarak araclar aramasar. Ya bana birazcık üzerinde bir şey nasip diyor. şeytan ne yapıyor diyor ya Şirki pompalıyor. Dikey lazım. Evet, kontak adaptörleri yoktur. Bir şey yapıyorlar. Diyor ki. Selleri değiştiriyor. Lehul mülku mülk Allah'ındır. Mutlak mülk. Yoksa yeryüzünde herkesin bir mülkiyeti var mı? Var. Ne demek bu, e, bu araba kimin diyorsun? Ne diyorsun? <gülüyor> Senin. Ama bu mutlak mülk, ne demek mutlak mülk? Yani hiç zahil olmayacak, hiç kaybolmayacak mülkü değil. Çünkü sana ya satacaksın, ya sen öleceksin, gideceksin. Ama Allah Teala'nın mülkü ebedi olarak. Onun için Allah sana Fatiha'yı okurken ne diyoruz? Maliki yevmiddin, elhamdülillahi rabbil alemin, elrahmanirrahim, maliki yevmiddin. Ne demek maliki yevmiddin? Din gününün. E, şimdi normalde Allah dünyanın da sahibi değil mi? Yani. Sahibi. Ama ne din gününün sahibi dedi? Çünkü dünyada malik, yani sahip olduğunu iddia edenler var. var. Sadece ev, arabası falan değil. Benim, kravun diyor ben. Öbür tarafta din gününde, yani hesap gününde öyle iddia edecek babayık var mı? Yok. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu yüzden bütün mülk onun olduğu için. Yedi kat tema ve yer onun olduğu için ham onadır, <gülüyor> hamdı o hak eder. Elhamdülillah demek. Böyle elhamdülillah. Allah. Ey Allahım seni bütün mükemmel sıfatlarımla ne yapıyorum Anladım. anıyorum Bahu ala kulli şeyin kadir, o her şeye kadirdir. O her şeye kadirdir. Bununla ilgili haftaya bir şüphe söyleyecek O şüphenin cevabını inşallah size vereceğiz. Şimdi şüphe açmayalım. Bir hafta boyunca şeytan büyütür ve şüphe izle. Haftaya kadar gelmiyor. Ölürsün. O şüpheyle gelir, lan şüpheyi haftaya, haftaya davran ver dedi Diğer ayet Yer ayak tebarakellezi nezzale ala abdihi. Abdi ne? Yani abdi kim onun? Kulu. Yani Resulüne Furkan'ı indiren Allah ne mübarektir. Hayır ne oldu? لِيَكُونَ لِلْعَالَم۪ينَ نَذ۪يرًا Bu Kur'an'ı niye indirdi Allah-u Teala kuluna? Âlemlere ne olsun? Nezir. Ne demek nedir? Uyarıcı. Uyarıcı. Şimdi Kur'an'ı okumuyoruz ki, okumayı nasıl uyarıcı olacak bize. Yani Müslümanız diyoruz. Elhamdülillah Müslümanım. En iyi Müslümanlık bizim memlekette var diyoruz. Hiçbir yere dememiyoruz. Ama Kur'an'ı açıp Önce okumayı bilmiyoruz. Okusak bile onu anlamaya ne yapmıyoruz? Uğraşmıyoruz. Nasıl bize uyarız? Kur'an gelip Onun için kendimizi Kur'an-ı Kerim'in uyaracağını insan seviyesine yapmamız lazım, yükseltmemiz lazım. أَلَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ Semavatın ve arzın mülkü kime ayettir? Allah'a ayettir. وَلَمْ يَبْتَخِذْ وَلَدَاً Allah çocuk edilmemiştir. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَر۪يكُ فِي Mülkünde de onun bir ortağı yoktur. ve خلق كل شيء كل شيء o halde buna müster? Oylar mı müster? Fakat derehü takdir eder. Her şeyi takdir edip bize koymuştur. Arkadaşlar güneşi gördünüz mü? İnsanlar da yıldan bu yana geç kaldığını veya altta bugün olmuyorum dediğini. Öyle bir şey yok değil mi? İnek dedim ama bugün sıçlamıyorum kardeşim. Bir şey yok değil mi? Çünkü Allah Teala her şeyi ne yapmış? Takdir etmiş. Bunu niye söylüyoruz? O halde bunu takdir eden ilaha ne yapma? ortaklar. ortaklar. Koş. Koşma ya. Yani. Her yol nereye çıkıyor sonuçta? Uluhiyet tevhidine çıkıyor bu manada. Allah'ın ibadette birlenmesine çıkıyor. Yoksa Harun Yahya gibi sabahtan akşama kadar kitapları bas bas Allah vardır de ama sonucunda ee neye vardık bunlar? Sonuç yok. Sonuç yani Allah var. Tam bu, bu noktaya kadar zaten Ebu Cehil de Ebu Cehil de bugünün teknolojisiyle O Rus'un benzer başına bir tek biraz hep aynı şeyleri o da benzer şeyleri zaten söyle. Önemli olan burada, bunu kabul ettikten sonra bunun ötesine gitmek. O da ibadetten yapmamak. Allah'a ortak koşmayıp dinlememek. diğer Allah'u min valed. Allah çocuk edinmedi. Ve ma mâ ilah onunla beraber başka bir ilah yoktu. İzen le Şayet başka bir ilah olsaydı şayet başka bir ilah olsaydı Lâ zehebü kullu ilâhin bimâ halak. Her ilah yarattığı ile ayrı bir yere giderdi diyor. Düşünün şimdi Allah Teala akli bir örnek veriyor. Allah'tan başka ilah yoktur. Şayet olsaydı kendi yarattığı ile bir yere giderdi diyor. Şimdi bu akli delille arkadaşlar bakın Allah Teala nerede ne sadece bir tane ilahın, bir tane yaratıcının olduğunu ispat ediyor. Ne nasıl? O da şöyle. Varsaytasak ki gerisinde iki tane ilah var. Her yani yüzde iki tane ilah var. Bunlar ne olacak arkadaşlar? Bunun yarattıkları var ve bunun yarattıkları var. Her biri kendi yarattığı ile bir köşe ne olacak? Çekilecek. Sonra bunlar birbirine ne yapmaya çalışacaklar? Üstün gelmeye olacaklar. Şayet ikisi de birbirine üstün gelemezse ikisinde ne olmuş olur o zaman? Aciz olmuş olur. İlah olmaz. Çünkü aciz olur. Şayet birisi diğerine üstün gelirse ne olmuş olur? Üstün gelen ilah olmuş olur. Yani sonuçta Yer yüzünde ne olmak zorunda arkadaşlar? Tek bir ilah, ilah olmak zorunda. Allah da diyor ki, Allah diyor ilah e, e, e, Allah'ın lara bir ilah yoktur. Sahayet olsaydı lezerbe kulu ilahim bir halak. Her ilah yarattığıyla bir kenara çekilir. Ve la ala ba'dhum ala ba'd. Birbirine bir bana arkadaşlar. Üstünlük kurmaya oluşturulur. O iki ilah. Ve yani Allah bana mantıken aklen iki tane ilahın ne yapıyorsunuz? Olabilmesini sürütüyor. Çünkü aklen iki ilah olsaydı ya birbirine üstün gelmeyi Çalışıp çarpışacak var. Ya <gülüyor> galip gelemeyecek, ikisi de kenara çekilecek. İkisi de aciz olacak. İkisi de ilahlığı hak Ya da ya da birisi üstüne gelecek, o üstüne gelen ilah olacak. Sonuçta içi, birden fazla ilah olması mümkün değil, mümkün değil imkansız. Çünkü Allah-u Teala onu vasfeden, vasfedeceğin o sıfatları, vasfılarından uzaktır. Mesela Yahudiler diyor ki, Uzeyr Allah'ın olur. Allah, evet. Allah Teala'ya ne ispat ettiler onlar? Evet. Çocuk, evlat. Tabi Yahudilerin bir, bir kısmı var. Hristiyanlar neydi arkadaşlar? Evet. İsa Allah'ın evet. Allah ne adına çocuk ispat ettiler, çocuk ispat ettiler. İşte Allah bunlarda nedir? Evet. Uzahtır. Diğer bir ayette, alimil gaybi ve şahadeh. Allah gayb ve şahit. Yani gözüken şeylerin neydir? Alimidir, o bilir. Başka elsewhere نعرف في سورة الفلاج الفلاج هو علاقة غيبيه أحادا غيبه لا يظهره أحد إلا منير تدار من الرسول راضي olmuştur الرسل رضي عنه راضي وحبيب ومحب ومحب ومحب ومحب ومحب ومحب ومحب ومحب ومحب ومحب ومحب ومحب ومحب ومحب ومحب ومحب hanımına iftira atılıyor. ومحب ومحب gerdanlık ومحب ومحب ومحب arkadaşlar. Bir zamansal ومحب mesela gelecek. Yarın ne olacağını biliyor musun Ahmet? Bilmiyorsun ne kadar para kazanacaksın, kiminle evlenir yok. Bir de mekan kayıdı var. Mekan kayıdı şimdi siz yüz kilometre üstüdeki şeyi ne yapamıyoruz? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bu da bizim için kayıdı. Peygamber aleyhisselatü vesselam mekansal kayıp. Ya yani devesinin altında gerdanlık var. Bu gaybı da Allah bildirmediyse ne yapamıyor? Bilemiyor. Bilemiyor. Ama bugün ne var arkadaşlar? Bu kayıp ilmine ulaşabilen, ulaşabilen iştah eden şeyhler, var. Bunu ondan öyle iddia ediyorum. Feteala amma yusrikun. Allah onların ortak konuştukları şeyden nedir? Üstündür, münezzehtir. Diğer bir ayet, sonundan bir önceki ayetimiz. Fela tadribu lillahi'l-emsal. Allah için örnekler vermeyin. Kendi kafanızdan Allah için örnekler vermeyin. Allah'ın önüne konuştuğunuz zaman, konuştuğunuz kaynak, delil ne olsa arkadaşlar, Kur'an ve sünnet olsun. İnnallâhi alemû ve entum lâ te'alemûn. Allah bilir, Bilmezsiniz. Siz ilminiz, siz Böyle onların delikleri gibi. Hayattayken kınındaki kılıç öldükten sonra kınından çıkmış kılıç değilsiniz yani öyle bir şey yok. Musallı ateşine koyuyorlar. Oradan buradan bir pislik çıkarsa pamuğu tıkıyorlar. Toprağa gömüyorlar. Kim olursan ol. Toprağa gömüyorlar. Amellerinle, üç şey senle geliyor. İkisi geri dönebilirsen de baş başa kalıyor. O da ne? Amelleri. Onun dışında hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani kimse bu hurafelere, kimse bu masallara inanmasın. Orada kara toprağın altında, soğuk havada, buz gibi yerde, baş başa kaldığın zaman amellerinle beraber kalacaksın. Bir de tek bir özel bir şey var orada. Seni bırakıp gidenlerin ayak keserini diyeceksin. Tıkır tıkır gidecekler. Artık arkalarından bağırır mısın, çağırır mısın, ne şey dersin. Herkes bunu ne yaptın arkadaşlar? Gözlerine getirsin. Gözünününününününününününününününününününün... Düşünsün. Ona göre ayağını denk alın. Kul son ayetimiz arkadaşlar. Bu ayeti de ezberliyorsunuz. Araf suresi 33. Araf suresi 33. Rabbim diyor. Peygamberimiz diyor. Rabbim şu şeyleri haram kıldı. Kul inneme harrama Rabbi. Rabbim şu beş şeyi haram kıldı. El fevahişe. Fuhşiyat, zina, livata ve iğrençlik her şeyi bu şeyleri haram kıldı. Mağaza haram inna ve maabatan gözüken ve gizli kalan bunlar haram. Ve isme günah işlemeyi. Ve bagya bir gayrülhak haksız yere saldırma insanlara yapma öldürme saldırma. Tabii haksız yere derken insanın haklı yere öldürmek yok arkadaşlar. O da değil. Yani burada her <gülüyor> öldürme de yani bu manada insanlara saldırma zaten nedir? Haksızdır yani. Yani haklı yere kaldırma, haklı yere şey yoktu. Ve Allah ne haram kıldı? Ve en yiku billah. Allah'a ortak koşmayı. <Gülüyor> Ma'lem yünezdil bi' sultana. Allah'ın hakkında delil indirmediği, size bir hüccet, delil göstermediği konularda Allah'a ortak koşmanız Bu da şu manada değil. Yani. Bazı konular var ki Allah bize kendisine ortak koşmayı ne yapmış? Hüccet göstermiş değil. Bu da nedir? Her şirkin Allah koşulan her şirkin bir delili olamaz yoktur. Yani şirkin delili olmaz. oğlum Şirkin delili olsa olsa biraz arkadaşlar? akıl, akildir. Ve en tekuulu ala Allahı Maalat Alemi ve en tekuulu konuşmanız söylemeniz ala Allah Allah hakkında Maalat Alemi'nin bilmediğini söyledi. Bu bu diyor ki alimler şirkten Günahı daha büyük olan bir günah daha var ki o da nedir arkadaşlar? Allah adına bilmediğin konularını yapmak? Konuşmak. Zira zaten bu da seni neye götürür? Şirke götürür. Sen zaten Allah'ı bilmediğin için, Allah'ın adına yanlış hükümler verdiği için ne, yap, ne yaparsın? Şirke düşersin. Şirke düşersin. Başka buna ne gelir arkadaşlar? Allah'ın kendi hakkında ispat ettiği sıfatları ne yapmak? İnkar etmek. Allah kendi hakkında ispat etmiyor. Rahman demiş, Rahim demiş, Rahmet demiş. Sen onu teyir ediyorsun, inkar etmiş. El demiş. Şey sana diyor ki iki elimle yarattığıma niye seyret diyorsun? Sen onu diyorsun ki kudret. İki tane kudret. Nasıl iki kudret? Hangi kudretinden ikisi? Allah diyor ki arşımın üzerine istiva ettim. Kıra'nın şeyinde yedi yerde diyor. Bunun haftaya bunun tafsiriyle, ayrıntısıyla alacak. Arşına istiva ettim diyor. Er-Rahman al arş istiva. Rahman arşına istiva etti diyor. Bunu inkar ediyorsun. Efendim o zaman ne yapmış olursan arkadaşlar? Allah'a bilmediğin şeyi Allah adına... Konuşmuş diyorsun. Bu ayete girmiş oluyorsun. Onun için arkadaşlar çok tehlikeli bir durum. İnsan Rabbi hakkında ileri geri konuşması, Rabbinin ispat ettiği benim sıfatlarından bir tanesi de budur dediği konuda cesaret ederek, kalkarak hayır böyle bir şey olamaz demek Allah adına nedir? Konuşmaktır. Herkes bundan sakınsın arkadaşlar. Ee, Yüce Rabbimizden, bizleri kendisine halis kullarından eylemesi diliyoruz kendisini hakkıyla tanıyıp hakkıyla ibadet edenlerden eylemesini diliyoruz. Subhanak Allahumma hamdik. Ashhadun la ilaha barik. Ala ve Sallallahu aleyhi sallam.